inşa etmeye çalışır. Yani ahlakçısını yanında taşımaz ikinci bir kişi olarak. Habire hocaya ona buna sorarak ahlaklı olunmaz. Dışsal, fa dışsal faktörlerle olunmaz diyorsunuz. Bu çağda olunmaz, hı hı. olunmuyor. Çünkü bu çağda aktörün kendisinin ahlaklı olması istenir.